Tüm eczane teknisyenleri ve teknikerleri derneği sunar şifa niyetini. Değerli Radyo Yavan dinleyicileri, Türkiye'nin en iyi meslek radyosu Radyo Yavan'dan hepinize merhaba. Bugün sizlerle son programımız ama yeni yayın döneminde tekrardan sizlerle birlikte olacağız ümidiyle. Programımızı Ajde Pekkan'dan Aynen Öyle adlı şarkıyla açıyorum. Yaprağını kopardım attım. Seni tanıyacağımı bilseydim yaparmaydım. Bugün takvim'e baktım. Yaprağını kopardım attım. Seni tanıyacağımı bilseydim yaparmaydım atarmaydım. Unut sente decente öyle aynen öyle unutma bugüne bu tarihi. Kelimelere süslü mastarifi bir ...değerli Radyo Van dinleyicileri... E, ...sezonun son programındayız... ...bugün çok değerli iki konuğum var... ...Türkiye Ezan Teknikerleri... Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi... ...ve aynı zamanda TEP ...Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Güneş... ...aramızda... ...iki hafta önce yine konuğumuz olan... ...şiirleriyle gönlümüzün ruhunu okşayan... ...Ozan Yusuf Yıldırım da sağ olsun... ...bu sezonun son programında yine... ...bizlerle beraber... ...canlı yayında... ...yine canlı performans ile... ...yine bizlere duygusal anlığa yaşatacak. Ben müsaadenizle konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Yönetim Kurulu Başkanımız... ...Sayın Osman Güneş başlamak istiyorum. Evet. Osman Bey... ...son programımız bugün. Doğrudur. Ee, Eczanelerimizle yavaş yavaş... ...eczanelerde çalışan arkadaşlarımızla yavaşça tatil planlamalarını da yaptılar. Doğrudur. Siz planlama olarak ne durumdasınız şu anda? Akademi okulu... Ne durumda tatili var mı ki öğrencileri? Evet geçen hafta dersimizin sonunu yaptık bu pazar günü sınavımızı yaptık meslektaşlarımızın işte katılan arkadaşlarımızın işte güzel gidiyor biz de sonuna doğru geldik ilk sınavımızı yaptık arkadaşlarımızda ikinci terfi sınavımızda inşallah pazar günü yapacağız ve biz de akademi iki tatil'e girmiş oluyor. İnşallah üçüncü akademiyle ilgili çalışmalarımız e, tabii ki Ramazan bayramı giriyor. Ondan dolayı biz de hızlı bir şekilde bu tatili değerlendirerek 3. De ön kayıtları almaya başladınız mı bu üçüncü dönem akademi e, okulu ile ilgili? E, yok şu an henüz almadık çünkü ikinci akademimiz işte e, bu hafta tam sonlanmış olacak. Yani ilk sınavdan sonra ikinci bir sınavımız var. Bunu yapınca inşallah ön kayıtları da e, tahminim bu ayın on ...itibaren duyurularımızı yapacağız evet, inşallah. Değerli eczane teknikleri arkadaşlar... ...değerli eczacılarımız... E, ...TED Akademi Okulu'na üçüncü dönem... ...kayıtları Haziran ayının on beşi itibariyle... ...başlayacak Kayıtlar başlanacak, Evet. ...dernek başkanı e, Osman Güneş... ...açıklama yaptı şimdi... E, ...personelinizi, teknik... ...teknikerleriniz... ...değerli teknikerleriniz... Bu... Medipol Üniversitesi'nde gene devam edecek... Yani gelen arkadaşlarımıza çoğu da memnundu. Ee, yani Onu gerçekten... soracaktım başkanım size. Gerçi ben sormadan siz e, hepsine cevap veriyorsunuz. E, ben soracağım soruları da unutuyorum. Soruları. Detaylı evet. soracağım soruları evet. unutuyorum. Beklediğinizi buldunuz mu? Bu akademi okulundaki talepten hani e, öncesinde ve sonrasında e, nasıl geçti akademi okulu? Tabii ki şöyle bir farklılık oldu. Çünkü gelen arkadaşlarımızın ilk önce e, yani üniversite bünyesinde, üniversitenin içerisinde kampüsünde, sınıflarında... E, aldıkları hava bambaşka. Eczanedeki hava ile oradaki üniversitedeki hava bambaşka. Ben kendim bile e, bütün derslere katıldım. Hocalarımız da mutluydu, öğrencilerimiz de mutluydu. Ve tabii ki orada önemli olan e, bir şeyler öğrenmek. Öğrenildi, bir farklılık oldu. E, bunu da tabii ki eczane hayatında, kendi özel şahsi hayatında pratik olarak uygulayacaklarını e, söyledi. Ve gerçekten faydasını da gördük yani kendi aramızda da olsa. Başkanım e, arkadaşlardan bana hafta içinde mesajlar geldi, mailler evet. geldi. Biz diyor kepatacak mıyız diyor. Üniversiteler diyor kep e, atıyorlardı. Kep evet. olacak mı diye bize o soruyorlar. Süp, o sürpriz olacak doğru onu burada yayınlıyoruz. Ee, i̇nşallah sertifikasını aldıktan o ön hazırlıkları da var. O Bir kep olacak yani. Olacak ve üniversitede de olacak. Ee, burada geçiş semif başkanım diyor yok ama o da sürpriz olarak kendisine bu hafta ileteceğiz. E, başkanım kendi... ben de gelsen bir kep takıp ben de havaya atabilir miyim? E, <gülüyor> maalesef ezan ma Ama ben 3 e, bir... seneden beri sizin karnınızı çekiyorum maçadır. Bir kep Sizlere... attığımız olmaz mı yani? e, Her zaman hak kazalar başımızın <gülüyor> üzerinde yeriniz var. E, kep Ben haricinde... atılan atılan keplerden bir tane yakalarım kafama takarım. Olabilir. Olabilir. Böyle yapayım. Olabilir. Ya. olabilir. Başkanım devam edeceğiz ee, aramıza çok değerli bir konuğumuz daha var iki hafta önce bizle beraber olmuştu ee, muhteşem dizileriyle bizi böyle farklı farklı duygular içerisinde alıp götürmüştü hoş geldiniz Yusuf Bey Hoş bulduk Kerem Bey ee, O hafta çok güzeldi Teşekkür ederim Bu son programda da istedim ki beraber kapanış yapalım yine o güzel dizilerden okuyalım İnşallah Bize neler seslendireceksiniz bugün canlı olarak Valla senindir diye bir şiirim var. Bir de bu gece diye bir şiirim, iki tane şiir Aşk var. Aşk şiirleri bunlar değil mi? Evet. Ben o zaman diyorum ki değerli dinleyiciler şimdi bir şarkı çalacağım ben. Şarkıdan sonra e, mikrofonu Yusuf Bey'e bırakacağım. Yusuf Bey size o muhteşem dizelerini canlı olarak seslendirecek. İlk şarkımız Rafet Ali Luman'dan gelsin. İkinci şarkımız özür diliyorum. Beni Affeder misin? Beni... Affeder misin? Bakar mısın yüzüme? Güvenil misin yeniden? Sevişir miyiz eskisi gibi? Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Sevgiyse elbet gitti yere kadar Her şeyin bir sonu var Sevgilin beni affet Her birer gönül bu elbe yandı yere kadar her şeyin bedeli var ihanetin en ağır oh. Sevgiyse elver gitti yere kadar. Her bir sonu var Sevgilim beni affet Gönül bu elde Yandığı yere kadar Her şeyin bedeni var Han için inanır ha, oh, sevgilimse elbet. Gitti yere kadar, her şeyin bir sonu var. Sevgilim beni affet. Radyo Avant dinleyicileri mesajlarınızı bekliyoruz, isteklerinizi bekliyoruz. İsteklerinize, mesajlarınızı mümkün mertebe cevap vermeye çalışacağız burada canlı yayında. Şu anda bizi dinleyen tüm teknisyen arkadaşlara buradan sevgilerimi, selamlarımı göndermek istiyorum. Arkadaşlar mesajlar gelmedi ki, ben burada böyle bir e, ballanmış tut moduna giriyorum, biliyorsunuz. Ağaçtaki böyle ballanmış tut modu, her an düşebilirim, her an oradan düşebilirim. Düşünmeyin beni lütfen Düşünmeyin beni lütfen diyorum ve Yusuf Bey'e bakıyorum Şiirimiz alırsa Yusuf Bey Bize o duygu yumanın içerisine sokar mısınız? Evet Yusuf Yıldırım'ı dinliyoruz canlı olarak İçin acıyla dolar da nefes alamazsam Durma gel, sahillerim senindir. Ağlamak isteyip de ağlayamıyorsan, Kuruduysa göz pınarların, Gözyaşlarım senindir. Siyah beyaz mı oldu o güzelim dünyan, Gök kuşağının ben, Tüm renklerim senindir. Hep hazanı yaşıyor bahara ulaşamıyorsan, Yeter ki iste, Tüm ilkbaharlarım senindir. Sinirliysen, kimseye kızamıyor, rahatlamak istiyorsan, Kır gönderdiğim çiçek vazularını, cennet bahçem senindir. Amansız fırtınalara tutulur da, sakin bir koy ararsan, Değiştir rotayı, sessiz, sakin koylarım senindir. Mutluluktan bulutlar üstünde uçmak istiyorsan, ipekten yaptırdım al, kanatlarım senindir tükenmez çilelerine derman bulamıyorsan her gün ettiğim dualarım senindir derin hayallere dalıp tutacak bir el ararsan hep yanındayım ben tut elimi ellerim senindir yalnızlık hep kaderin bir türlü atamıyorsam işte anahtarı işte anahtarı, evim senindir, yanım senindir. Ağzınıza sağlık Taner Bey. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür evet, evet başkanım. Hocama teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İlerleyen dakikalarda bir iki tane daha alacağız hocamızdan. Seviniriz bizleri tamam. de mutlu eder meslektaşlarımızı da şimdi biz sağ tarafında e, ezane teknikleri sol tarafında bir ozan geldi evet. burada şifa bulma şimdi yani. <gülüyor> <gülüyor> artık bir de eczacı odasındayız yani. evet. <gülüyor> ama ben şifamı mesajlar gelince buluyorum diye Doğru. buradan sevgili dinleyicilerime iletiyorum lütfen o mesajlarınızı güzel mesajlarınızı gönderin arkadaşlar e, burada pekmez moduna geçmeyeyim artık Yani başkanım e, akademiye devam edelim Evet. Ee, öğrencilerin yüzüne baktığınız zaman onlarda ne görüyorsunuz? Yani bu hani ilk dersten itibaren bir de şimdi baktığınız zaman ya şimdi şu şekilde söyleyeyim çünkü ilk önce hayal etmek gerekiyor. Hayallerimiz birebir e, gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu performansımızı meslektaşlarımıza bağlı, mesleğimize bağlı. Yani biz akademi biri başlattığımızda gerçekten e, mutlu olduk. İkincisini üniversite düzeyinde yaptığımız zaman daha çok mutlu olduk. E, öğrencilerin yüzüne baktığımız zaman evet 20 yıldır bu mesleği yapıyoruz ama şurada bir gerçek e, daha Avrupa düzeyi nasıl yakalayabiliriz? E, o açıdan üniversiteyi tercih ettik. E, i̇kinci akademimizde gerçekten e, bir 60 saat civarında sürdü ama e, benim açımda aynı meslektaşlarımız da havayı teneffüs ettiğimiz için e, yüzlerine baktığım zaman daha güzel bir atmosferde geçtiğini gördük, hmm. görebildik. E, i̇nşallah bundan sonra da daha iyi olacağını düşünüyoruz. O açıdan e, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yani, tabii yaz tatili araya girdi e, şimdi. Tabii yaz tatili girdi. Ramazan giriyor. bu ay sonra işte. O açıdan da... E, Örneğin ki. Ben ya. bir şey öğrenmek istiyorum. Tabii. Ted Akademi olarak e, sadece İstanbul'da mı eğitimler sürecek e, yoksa bu bir ulusal bir proje olup e, Türkiye genelinde de e, Türkiye'nin tamamında bulunan ezan teknikçileri bu eğitimden faydalanabilecek mi? Böyle bir şey olabilecek mi başkanım? Tabi projemizde var e, ilk önce e, İstanbul olarak biz bu e, sistem oturduğumuz zaman tabii ki uluslararası görüşmelerimiz de devam ediyor. Bizim bir çatımız var, konfederasyonumuz var. Tabii konfederasyonumuzla birlikte de işçi çarelerimiz devam ediyor. Siz konfederasyonla aynı zamanda yönetim kurulu üyesisiniz. Tabii ki aynı zamanda öyle. Ve bunu da tabii konfederasyona da taşıyor, taşıyacağız. Ama şu anda İstanbul olarak e, biz bunu İstanbul başlayalım. bu pilot. Tabii İstanbul pilot bölgemiz. Pilot bölgemiz evet, bu proje. Çünkü İstanbul'daki eczane sayımız çok olduğu için. Türkiye'nin de... dörtte biri burada. Yani. Yani yirmi üç bin eczanenin beş bin dört yüzü 400... civarında İstanbul. İstanbul'da. Yani o Konuşlamış. açıdan bizim daha çok yol katletmemiz gerekiyor. İlk evet. önce İstanbul diyoruz. Sonra Türkiye olsa uluslararası. Hadi bakalım en inşallah. en büyük uluslararası o şekilde aşağı iniyoruz. İnşallah umurucu bir her şey olur. İnşallah. Sizler de bizi yalnız bırakmayıp da tabii ki bu programı e, bizlerimiz gelip bu şekilde yapmanızı Eren kardeşime de ayrıca teşekkür başından belli. Yani zaten beni zaten nereden tanıyacaksınızdan bilmiyorum tanıştılar. <gülüyor> <yok. Nereden? gülüyor> <Evet, o gülüyor> Aynen <yani>. öyle. Aynen <gülüyor> öyle. Bize hiç zaman kırmadan. Yani ilk yardım gibi. Diyar. Burcu hanım burada anons etmek istiyorum. Burcu evet. kurt. Burcu kurt. Bak burada şu an yine ekler yok, kurabiye yok, tadelle hiç yok. Ben böyle bedava çalışmam yani. Başka yani. söyleyin Bak, dedim tamam. Tadelle bir kutu tadelle dedik. Reklam yapıyoruz buradan gerçekten ama. Yani tade tadelle. reklam değil. Marka değil tadelle. Çikolata Oğlum, Çikolatanın abi. ismi o. <gülüyor> Bunun evet. bir markası var. Burcu Hanım Tadele'lerimi lütfen... ...Lütfen Tadele'lerimi adresime gönderiyorsun. Ya, Yoksa hakkında hakkınız... kötü konuşacağım burada. Dün mi başkanım? Doğrudur haklısın. Eyüp, Eyüp Bey ile hiç görüşemiyoruz bu arada. Eyüp Koç la. işte Dün üniversite gelecekti gelmedi. Gelmedi. Gelmedi. gelmedi. Evet maalesef. canlı yayında üniversite programa gelmedi. Görevinin başına gelmedi. Görevinin başına gelmedi <gülüyor> Eyüp Koç. Sevgili Eyüp Koç. Anlıyoruz baba oldun ee, ama bizi imhal etme hepsi keşeps oradaydı. Hepsine teşekkür ediyorum yönetim kuruluna. Başkanım başka söylemek istediğiniz şeyler var mı? Bugün son ee, programımız. Son programımız 22'sinde biliyorsunuz. E, şu anda ilaç firmasının <gülüyor> ismi aslında vermek şey değil ama Permactive'in e, ilaç firma firmasının yani nasıl üretildiğine dahil inşallah 22'sinde e, oraya gideceğiz. Bir 80 kişilik bir grubumuzda yani ilaçlar nasıl yapılıyor birebir birebir yerinde fabrik, görülecek bire bunlar fabrika Çok de, güzel. nasıl yapıldığını yani. ee, geçen hafta ben gittim e, doktor arkadaşlarla gittim kendim gördüm gerçekten gurur duydum Türkiye'mizde de böyle kendi öz kadar ile yapılan bir fir, e, ilaç firmasının ben şahsen mutlu oldum yani o açıdan 22'sinde de bizde 80 arkadaşımızla beraber e, oraya gideceğiz orada bir e, yani söylenmez ama bir de mangal yapacağız. O Oo, e, kebap var, mangal var. E, Ramazan öncesi son hafta. Aynen, son hafta şöyle bir güzel bir günümüzü geçireceğiz. Günümüzü geçireceğiz, stres atacağız Aynen öyle. Başkanım havalar ısınmaya başladı. Evet. Maşallah evet, yani yaz ver. kendini iyice neye hissettirmeye evet, başladı. Doğru. Sizin istediklerim vardı. Şöyle yaklaşık iki haftadan beri istiyorum hani bana böyle zayıf tatıcı şeyler getirecektiniz. Evet, ben canlı yayında da artık artık <gülüyor> bu işin rezilliğini çıkarttım Canlı da söyleyeyim sevgili İnşallah. dinleyiciler. Ee, TED başkanı da. dahil olmak üzere <gülüyor> tüm Tet yönetim kurulu üyeli arkadaşlarını hepsine söyledim, ee, koskoca eczan teknikliği arkadaşlar koskoca dernek beni zayıflatamadı evet, peşemek zayıflatamadı peşemek buradan şikayet, şikayet ediyorum buradan arkadaşlar havalar gitgide ısınmaya başladı yaz kendini hissettiriyor güzel bir durum fakat ben yağmuru da çok severim özellikle yaz yağmurunda ıslanmayı Paylaşmayı şemsiyenin bir kenarını İstiklal Caddesi'nde yüreğimi titreden sevginin hasıl olduğu insanla bir simili ikiye bölüp yarı ıslanarak yürümeyi gripin durma yağmur durma sizlerle. Zaten ıslahım boğazın ortasında, yaşlarım gizleniyor damlalarında. Durma, yağmuru durma. Cilanıyor ruhum İstanbul sanağında, damlalar karışmış elmacıklarıma. Durma, yağmuru durma. Un adı artık yıldızlarda ayrılık yazıyor arkası yarınlarda sorma bana sen de onu sorma sorma sorma Yaşlarım gizleniyor damlalarında Durma, yağmur durma Cilanıyor ruhum İstanbul Damlalar karışmış elmacıklarıma Durma, yağmur durma dönmüyor adı artık yıldızlarda ayrılık yazıyor arkası yarınlarda sorma bana sen ne onu sorma kardan buradayız. Mesajlar gelmeye başladı. Gerçi öyle istek. Ballanmış tutmundan çıkmaya başladım. Başkanım. Devdur. Biraz yakın mikrofona başkanım. Daha daha çok mesaj istiyoruz. İstiyoruz. Evet. Ama nedense yani mesajlar hiç ezanelerden falan değil de böyle nedense benim çevremden geliyor başkanım. Belki yoğun oldukları için. Mi? Yoğun mu? Evet. Burcu hanım iletilir sana. Yani meslektaşlarımız belki yoğun evet, olduğu yok, için. Yok yok şaka yapıyorum. Eczane, eczane teknisyen arkadaşlarımızdan da mesajlar geliyor. Onları da okuyacağım biraz sonra. Emir Demircan. Mesaj göndermiş. Programımızın yayın saatini iple çekiyorum demiş. İple çekme halatla çek. Yani. Emirciğim istiyorsan gel burada beraber program yapalım. Bir de demiş ki sev, buradan demiş sevgilime El Mundo diye bir şarkı. Yalnız biz o şarkının da e, okunuşunu çözemedik. Emirciğim. Emir buradan kız arkadaşın. Emir Demircan'ın kız arkadaşı ee, bizi dinliyorsan. Emir seni çok seviyormuş. Ee, biz güzel bir aşk parçası paylaşacağız sizin için. Ama programın ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarında saat Do dedim. Doğrudur. Hızlı Zaten geçiyorsun. bir saat program. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Berin koyuncu mesaj göndermiş. Sağ olsun her programda gönderiyor. Sevgili Berin ablacığım çok teşekkür ediyorum beni dinlediğin için. Gerçi beni dinliyorsun sen sürekli ama. Bir de vakit ayırıp burada dinliyorsun. Benim kahramı çekiyorsun. Cık, sağ ol. Akşam kahve içmeye geleceğim sana Berrin ablacığım. Eşim Didem Koyuncu. Çok iyi. Yani bir numaralı destekçim diyebilirim yani, başkanım. Doğrudur. İnsanın eşi başka oluyor tabii. Başka yani. olur. aynı Sağ olsun. Eve gidelim. Aziz radyoya açıyor beni dinliyor. Teşekkür ederim. Benim Bilgi dırdırdımı evde. dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidiyorum yine dırdırdım. Yani. <gülüyor> sağ olsun. Teşekkür ederiz. Ali bebeğimiz var. Bir haftalık. Geçen hafta dünyaya geldi. Eşim bir haftadan bir ablasında kalıyor başkanım. Bir, bir haftada haftadır, bekarım. Bekar. Tam bekarlık sultanlık diyorlar ama iki günden sonra artık olmuyor yani. Olmuyor, doğrudur. Üç ay yenge... artıyor böyle şey mutfak böyle şey oluyor yani. Doğru. Böyle bomba düşmüş mutfağa sanki. Gene kıymetin daha iyi yendi. Vallahi billahi evmekleriz. Hepimize yani. Mallarımıza Hepimiz yani. kıymetli. Allah kimseyi <gülüyor> <gülüyor> esir bırakmasın. Özellikle <gülüyor> <Darısı> bekarlara. <gülüyor> Buradan sevgili eee <gülüyor> Balzun Demete de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Feride Çağlayan ezanesi. Çağlay'ın eczanesi, eczacısı Serkan Çağlayan. Sana bir selam gönderiyorum. Feride'ye üç selam gönderiyorum. Ya oradaki diğer teknisyen arkadaşının da ismini unuttum. Bak hatta bize, e, eczatek dergimize, bizim Fransa röportajımıza bize çok destekçi olmuştu. Neydi adı? Adını unuttuğum arkadaşım. Seni çok seviyorum. Vallahi beni bağışla. Sıradaki parçayı sana da armağan edeceğim. Sıradaki parçayı armağan edeceğim diyorum ama ben... Bence bu şarkıyı şarkıyı armağan etmeyeyim. Hazır burada ozanımız var. Yani o zaman. ozanımızın söyleyeceği şarkı bir aşk parçası değil mi? Evet. Tüm aşıklar için. Tüm yani. önceden sevip hala yüreğinde bir nevze de olsa acısı kalanlar için. Ozan Yusuf'tan, Yusuf Yıldırım'dan geliyor. türlü gelmiyor sıra tüm umutlarımı dürdüm bu gece mutluluk resmini asıp duvara el pençe bekledim el pençe bekledim durdum bu gece yalnızlık içimde bitme yalnızsızı yol aldı gam yükü kesmiyor hızı isterdim evimde erkeği kızı Hayaller kurup sevdim bu gece. Yelkenleri açıp engin deryaya, Odaklandı ruhum dalıp hülyaya. Hafif tebessümle bakıp arkaya, Hüzün toplayıp sardım, sardım bu gece. Küsmüşüm kadere etmişim isyan, Beynimde depremler içimde şivan Aşk direnti dipte efkarım tavan ellerim duada Ellerim duada yine bu gece Hiç günahım yoktur sevdadan yana Azaplar çektirdin seven bu cana İsyanım olmadan doğduğum ana Geçmişi oklayıp Geçmişi oklayıp sövdüm bu gece Oturup kendimi kendime sordum Tüm cevaplarda hep seni gördüm Seni düşünmekle geçen bu ömrüm Hüzün besteliyor Hüzün besteliyor yine bu gece Ağzınıza sağlık diyoruz tekrardan. Teşekkür ediyorum. Beni dinlemelik ben dikkat için... Çok özür dilerim. Ben dikkat ettim. Siz şiir okurken böyle gözleriniz kızarıyor. Böyle, böyle duygu yoğunluğu yaşıyorsunuz. Evet. Çünkü bu şiirleri ben birine yazıyorum, yazdım. Haberi var mı? Haberi yok. Haber olsa belki bu şiirin arkası gelmez değil mi? <gülüyor> belki de. Belki, belki de. De. <gülüyor> Evet değerli dinleyiciler, e, bu seneki programımızın son 25 dakikasına girmiş bulunmaktayız. Eczancılarımızdan, eczane teknikeri arkadaşlarımızdan mesajları bekliyorum. Gelen mesajları da ok okuyacağım. Rafet. Baş evet, Rafet Yönetim Kurulu'muz. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız. Rafet arkadaşımızın mesajı var. Yaşan Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Rafet teşekkür ediyoruz. Sağ olsun arkadaşımızın yönetim kurulumu. Kendisine. Eczacılarımızla ilgili ee, bir sorum olacak size başkanım. Eczacılarımızın Peki. bu akademi okulunda e, siz tabii görüşmeler içerisinde bunlara şahit olmuşunuzdur belki. Eczane teknikerlerin haricinde eczacılarımızın akademi okuluna bakış açısı nasıldı? Şimdi biz tabii ki bunu e, kendi yönetim kuruluyla meslektaşlarımıza itişare yaparken e, tabii ki bu arada eczacılarımızla da Görüşmelerimiz devam etti. Yani Türkiye'de dediğiniz gibi mesleğimiz e, 80 yıldır belli var. Ama tabii ki bunlar e, 2007 2010 yılında işte Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Konfederamızla ve Tepl'e birlikte yapıldıktan sonra bir süreç başlamış oldu, üniversiteye başlamış oldu. E, bu arada tabii ki biz dedik ki biz buna ne biz Avrupa seviyesini yakalayalım. E, bunu tartışırken. Görüşmelerimiz devam ederken birden akademi aklımıza geldi. Biz de akademinin içerisini nasıl doldururuz dedik. Tabii ki eksiklerimizi görüp ona göre planlı programını yaptık. Tabii bunu istişare yaparken eczacılarımız çoğu memnun kaldı. İnşallah bunu daha sürekli bir seviyeye getirirsiniz. Biz de o çalışmayla ilgili ilk bir, iki diye başladık. Allah'ın izniyle inşallah bunu e, biz bu hizmete eczanelerimizle ilgili daha iyi KDT'yi, çıtayı yükseltmek için biz de mutlu olduk. Eczacılarımız da mutlu. Olumlu görüşler aldığımızda. Olumlu bakış açısı tabii. oldu. Hı hı. Eczacılarımız bu konuda sevindiler. Onların da. üzerinden bir yük kalkmış oldu. Belli İki bir senekler, noktada. Tabii ki. Tabii ki. Bu şekilde de e, sektörde kalifiye personel kalifiye teknik personeli bulunabileceği bir adres, adres olmuş, oldu. olmuş oldu. Ve e, mevcut olan da daha bilgiyi akışını hızlandırma yani bilgi donanımına hayır olmalı meslektaşlarımıza. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi akademiye katılıp başarılı olan arkadaşlarımız e, mesela yarın ben inanıyorum ki e, eczacılarımız e, yeni bir kadro kurmak istedikleri zaman ya da yeni bir eczane açılmak istenildiği zaman e, almak istedikleri personel öncelikle e, tet Akademi Okulu'nda bitirmiş olması özelliğini isteyecekler diye düşünüyorum. Doğrudur. Bu noktada sizin bir teknik desteğiniz olacak mı? Personel alımında bir destek böyle bir yapılanmanıza var mı? yani Bunun altyapısı da hazırlanıyor mu şu anda? Var. zaten akademimizin amacımız o. Yani yapılanmamızın tek sebebi bu zaten. Öyle müracaatlar da geliyor yine açılan eczanelerle ilgili. Biz de tabii ki elimizdeki olan bütün imkanları meslektaşlarımız serisini getirdikten sonra bu imkanları seferber ediyoruz edeceğiz de. Eczacılarımızın da yanındayız. Çünkü bir bütünüz. O konuda ayrı kayrımız yok. O tür destekte e, 24 saat hazırız eczacılarımıza. Tabii ki meslektaşlarımız da e, o konuda kendilerini yetiştiriyorlar. Akademimizin amacı o. Nasıl ulaşacak size? Şu an yayını dinleyen mesela eczacılarımız da var. Eczacılarımız size nasıl ulaşabilir? E, kendi Eczatek.org.tr sitemizde evet. e, artı e, genel sekreterimizde yönetim kurulu başkan yönetimcilerimize, bölge temsilcilerimize bu konuyla ilgili e, haber Bu web sitemizde bir şematik olarak işte e, iletişim numaraları var herhalde. Var, iletişim e, numarası var. Isimler. Tabii ki. Şu anda ama e, sitemiz tasarıma girdi. Yani tutup 3-4 gün içerisinde Güncelleme yapıyoruz. mi var? Güncelleme size? var. O güncellemeden dolayı e, ulaşamayabilirler. Ama bölge temsilcilerimize ulaştıkları anda itibaren burada tabii ki yönetim kuruluna geliyor. Biz o, o konuyla ilgili Gereken çalışmayı başlatıp er, Eczacılarımızla da görüşüyoruz Ozanımıza dönüyorum şimdi Bir eczane böyle bir Aşk şiir şarkı Bir yaz böyle devam ediyoruz konuşuyoruz evet. Değerli dinleyiciler Teknisen arkadaşlar Eczacılarımız yazada giriyoruz Yazı hazırlıklarını yapmışlardı Tabii ki inanıyoruz Meslektaşlarımızda izinler zaten Programına başladılar Siz ne yapacaksınız yazın yazın biz İstanbul'dayız. İstanbul'da. Çalışmamıza devam. Akademi Akademiye devam. devam. Evet, dernek çalışmamıza <gülüyor> devam. Sanki rezanlar kapanıyormuş gibi ...söyle... <gülüyor> evet, <gülüyor> kapanmıyor ama yaz tatilinden dolayı İstanbul nüfusu düşüyor. Ciddi oranda düştüğü için okullar e, tatil oluyor. Tabii okullar tatil oluyor. Yani eczaneler kısmen kapanıyor mu? Yok. Yok, kısmen kapanmıyor şu şekilde. Çünkü e, potansiyel düşünce e, haliyle ki tabii ki eczanelerin iş potansiyeli biraz düşüyor. Personel azaltmasına. E, azaltma değil, izinler, ha, izinler o şeye ayrı. Çünkü sonuçta bir eczanede üç personel varsa periyodik olarak tabii ki bunlar e, gününü ayarlıyor. Kimi on beş gün, kimi bir hafta, kimi yirmi gün. Ancak sıra dönüyor. Bu ara herkes, de herkese tatili <gülüyor> yapmış tadil oluyor. Tadilsin. Evet. Yazın eczanelerimizin İstanbul'daki eczanelerimizin ciroları biraz düşüyor tabii ki. E, Eylül e ile beraber okulların tekrardan açılması, havaların biraz daha soğuması ile beraber, bunu her ne kadar istemesek de soğuk algınlıkların artmasıyla beraber beraber evet. e, eczanelerin işi Eczanelerimizin evet. de işi çoğalmaya başlıyor, işi artmaya iş arttırmaya başlıyor. Tekrardan bir hareket geliyor aslında. Doğrudur. Ee, o yorgunluk bütün senenin vermiş olduğu yorgunluk yazın hani o biraz cirolarına düşmesi iş azalması azalmasıyla beraber biraz böyle hani dinlenme modunda ama Eylül ayı ile beraber bomba bir şekilde tekrardan piyasaya canlanmış evet. oluyor. Tabii ki işleri düştün diye e, sevinmiyoruz. İşlerimiz olsun ki tabii ki ezenlerimizin sonuçta bir ticaretli hani demeyelim. Yazın da herhalde İstanbul'da işler düşerken e, böyle tatil yörelerimizdeki ezanlerde de cirolar artıyor. Artıyor. Ben bunu gözlemedim bu mesela evden, birkaç evet, seneden beri. Doğru. Onlar da kışın tatil yapıyor. Onlar da kışın, kışın tatil yapıyor. <gülüyor> mesela <gülüyor> belde belediyelerimiz var, onlarda evet. küçük, küçük e, nüfuslu ilçelerimize 3000-4000 bin, bin nüfuslu ilçelerimize eczanelerimiz var. Onlar yazın nüfusu 150 bin oluyor, 200 bin oluyor. Yani. E, ciddi bir rakam bu tabii. Kesinlikle. Onlar da yazın cira yükseltiyorlar. Yazın cira yükseliyor, kışın yatıyor. Biz de İstanbul'da yazın yatıyoruz, kışın çalışıyoruz. <gülüyor> Nevi, bir nevi, bir e, nevi şey oluyor, e, devir teslim gibi oluyor. Tabii yani, ki, aynen öyle olmuş oluyor. İlaçların, OTC dermokozmetik ürünlerin böyle. E, e, tabii ihtiyaca göre cevap Aslında oluyor. müşteri e, yine eczaneden alışveriş yapıyor mu? Evet. İstanbul müşterisi Bodrum'da oluyor ya da Bodrum işte e, işte Bat Aynen öyle, hani yani. yer değiştirmiş oluyor. Yine eczanelerimiz kazanıyor aslında. Tabii, bize kazanma taraftarıyız zaten eczanelerimize. Evet değerli dinleyiciler e, son programımız gerçekten ben tam böyle alıştım böyle programcılığa evet. Osman Bey program sezon tatiline girdi olsun. Sağlık olsun. Bakalım inşallah. ben yeni yayın döneminde olacak mı? Ee, i̇nşallah kısmet. Bakalım. Yani 10 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Ben Eylül Olur. ayı gibi bir televizyon programına başlayacağım. İyi hayırlı olsun Başlıyoruz. radyom televizyon o zaman Valla radyo <gülüyor> <gülüyor> Radyo ol, olabilecek mi Bakacağız inşallah. inşallah bana mesaj gelirse Olabilir ama mesaj tamam. gelmiyor başkan. Doğru haklısın Şu an mesaj yok var mı mesaj Bir iki tane mesaj varmış i̇yi, O yaptılar, da iyi fena türü, değil yani, Tamam iyi, fena değil. Bir şarkı çalmak istiyorum Doğrudur senem Sizindir ama ne çalayım? Siz ister misiniz? Şöyle istediğiniz bir şarkı çalayım size. Fark etmez. Evet. O zaman siz ister misiniz? Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş. İçeriden arkadaşlar bana işaretli bir istekte bulunan bulunan şarkılar var diyor. Ben hazırladım diyor. Çok özür diliyorum. Çok özür özür diliyorum. Ee, Berin Koyuncu'nun isteğini eee Berin Koyuncu'nun isteğini çalıyorum şu anda. Müzik arası. Dönmedim. Bile bile, bile bile sevdiğimi, korkundan gelmedin. Arayıp sormasan da, unuttum seni sanma sakın. Bilirim kimlerlesin, ne yaptın, neler ettin. Aklım fikrim hep sende, sevsen de sevmesen de seni hiç aldatmadım. Buradayız. Ben e, gelen mesajları tekrardan okumak istiyorum. Abi benim için kız arkadaşıma benden selam söyleyip bu ikadan no habre nadie en el mundo parçasını çalar mısın? Çok teşekkürler şimdiden senin yayın saatini iple ediyoruz demiş Emir'ciğim. E bir yalan söyleme öyle her gün deme ben her gün program yapmıyorum bir defa yani. Pazartesi günleri yapıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. MFÖ'den Ele Güne Karşı parçasını çalar mısınız? Çaldık. Canım romantik kardeşim demiş. Benim için lanet olsun akından çalarsan gözlerinden öperim demiş. Jenke Gün Gören yayınınıza başarılar diliyoruz. Nedense iş yoğunluğundan dolayı mesaj atamıyoruz. Özür dileriz. Gönlümüz sizinle demiş başkanım. Özkan Karataş tanır mısınız? Doğrudur. Tanıyorum. Ben de teşekkür ederim kendisine. Mesleki hayatına başarılar dilerim. Başkanım ben böyle hani birkaç isim böyle aklımda kaldı böyle eskilerden. Evet. Ee, kim kaldı? Gittiler. Yani eskilerde eski desen, böyle hani benim tanıdığım arkadaşlarımın bölgelerde. Bizim e, çoğu kaldı. Yani arkadaşlarımız devam ediyor. E, Okunu konuda e, tabii ki Baş... Yok yok onu sormuyorum başkanım hani ismen böyle anlayacağımız varsa şu anda burada selam söyleyeceğimiz <gülüyor> Osman Osman Karataş vardı Osman Bayrampaşa bölgesinde Bayram Paşa bölgesinde evet ee, Müge Ah Müge, Müge, Müge. Mügeci Müge başkan var Mügeciğim sen şimdi muhtemelen bir şart bu, bu dinlemiyordur herhalde değil mi yani şu anda Olabilir ee, dinliyor mudur acaba dinliyor genelde dinler ama Ben seni diyorum. dinliyor farz ediyorum kız değil mi? vallahi özledim seni <gülüyor> Aylin Hanım vardı. Sultan Gazi Berger temsilcimiz. Evet, Aylin Hanım vardı evet. evet Aylin Hanım da. için e, Onlara çok vardır. kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz burada. Aynen öyle. Kucak evet, dolusu sevgiler gönderiyoruz de kendilerine de. Onlar çünkü bayağı bir emeği var. Var. var sağ olsunlar. Tüm emeği geçen arkadaşlara Her çok sizinle. teşekkür Aynen, ediyoruz evet. burada. Evet. Kesinlikle. Çünkü gerçekten hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin yani. Aileleriyle geçinmek Geçirmeleri gereken değerli vakitleri gelip e, dernekler için paylaştılar, dernekler için mücadele ettiler, sırf yarınlar için. E, tabii ki kolay değil, saat 9'da eczaneye giriliyor, 7.30'da çıkıyor. Yani o saatten sonra herkesin çalıştığı aynı semt, aynı bölgede olmadığı için İstanbul trafiğini de e, gözen bulundurduğu zaman eve gittiğinde saat 10 diyor. Yani saat 10'a kadar yemeğini yiye, biraz dinleme bakıyorsun, uyumak zorunda kalıyor. Tabii ki meslektaşlarımızın yani gerçekten dernekçilik zordur. Dışarıda kolay gibi gözüküyor ama fedakarlık istiyor, zaman istiyor. Yani kendi hayatında fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. Ben e, o konuda e, gerçekten bu üzveriden dolayı şu anki Mevcut Yönetim Kurulu'nu ve bundan önceki daha sonrakinde hep emeği geçenlere Şükten Hanım'ı e, Bir de e, az önce onu unuttuk daha doğrusu zamanımız var ama. Hemen söyleyeyim. Eczacırı Kongre. Fuarı. Hemen okuyalım bunu. Uluslararası ilaç ve eczacılık kongre ve fuarı. 28-30 Kasım 2014 Haliç Kongre Merkezi İstanbul. Evet. Haliç Kongre Merkezi değerli teknisyen arkadaşlar, değerli eczacılarımız Haliç Kongre Merkezi'nin sadece ve sadece 150 metre çaplazında e, dernek binamız bulunmaktadır. Bu fuara geldiğiniz gün... ...derneğimizi ziyaret edebilirsiniz değil mi başkanım? Evet, zaten orada biz e, güzel bir etkinlik yapacağız. Fuar alanında konfederasyonumuz da olacak, derneğimiz de olacak. Yani gerçekten o fuar alanına girdiği anda teknisyenler farklı bir atmosferde kendini hissedecekler. O açıdan o gün pazar günü e, ayrıca bir çalıştayımız da olacak fuarda. Türkiye'de gene ilk olmuş olacak fuarda. E, o açıdan şu anda hazırlıklar e, sonuna doğru hızlı bir şekilde devam ediyoruz... O, o güne kadar bütün meslektaşlarımızın e, o fuarda olmaları gerekecek. Ve bizler de e, gerçekten fuarla ilgili çalışmalarımız e, şu an gecemizi gündüzümüzü bir araya kataraktan fuarın Türkiye'de ve uluslararası ses getirecek camiada e, bakanlık düzeyinde görüşmelerimiz yurt içi ve yurt dışı e, o açıdan e, gerçekten eczane teknolojisini ve günü bugünü ile ilgili çalıştayımız devam ediyor. Ve bundan sonra da devam edecek. Yani 2-3 fuara katıldık. Oradaki tabii ki fuar çok güzel geçti. Fuarlarda talepler oldukça yoğun oluyor. Sizlere istekler evet. de oluyor. Doğru. Ama bu fuar çok bambaşka bir fuar olmuş olacak. Teknisyenler için. O açıdan şimdiden hazır ol başka son, son e, e, anonslarımı geçeceğim. Programımızın Doğrudur. sonuna geldik çünkü. Bir 5 dakika tabii bir ki. zamanımız kaldı. Evet. E, bu piknikten son kez bir bahsedelim. İşte 22'sinde saat işte 80 kişilik e, mecbur niye arkadaşlar sorarlarsa 80 kişi niye şey biz İstanbul'da e, 15 bin kişiyiz ama e, bizden talep edilen 80 kişi ondan dolayı 80 kişiyle gitmek zorundayız e, teşekkür ediyorum sizlere de Erhan Bey bu e, dakikalarınızı verdiğiniz için e, hocama da teşekkür zaten, başkanım, ediyorum teşekkür etmenize gerek yok Suat Bey'e de teşekkür ediyorum hepinize başarılar diliyorum ben teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Osman Güneş programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Ozan, Ozan'ımız, Yusuf Yıldırım ikinci kez katıldığınız programımıza şeref verdiniz. Güzel sözlerinize, güzel dizelerinize de bizi duygusal içerisine soktunuz. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Evet değerli dinleyiciler, e, bu sezonki programımızın sonuna geldik. Böyle e, son konuşmalar yapmak çok hoş olmuyor. Tam da ben böyle hani sizler alıştım belki sizler bana alıştınız derken e, bir sezon arası oluyor. İnşallah önümüzdeki sezonda e, ben olurum olmam e, ama e, burada size keyifle program sunacak inanıyorum e, farklı arkadaşlar da olabilir. Başkanım. Belki benim bu programdaki son konuşmam o da olabilir. Yani ben Her şeyin hayırlısı. Hayırlısı olsun diyoruz değil mi? Dileyelim. Tabi bu arada e, şunları da unuttuk, e, unutmadık gerçi de çünkü e, son olunca yani insan heyecanlanıyor, unutabiliyor, kendi adını bile unutabiliyor. Bu arada İstanbul Eczacı Odasını yönetim kurulu başkanı Semih Başkan ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu programda bize yeri verdiği için hassas olduklarından dolayı e, yine başarılarım var. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Semih Başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bizlere burada vakit ayır, yani e, zaman ayırdığı için. Evet. Ee, bize her platformda destek oluyor. Sağolsun olsun. De, de. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Değerli dinleyiciler, yaza giriyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bırakalım artık programı. Yaza girin. Güzel bir yaz tatili yapın. Güzel bir böyle bir rahatlayın. Keseceğim. Şu anda şunu da söylemeden geçemiyorum. Bir sözüm var. Suatçığım bunu söyleyebilir mi? Keşke cep telefonları gibi farklı temalar indirebilseydik hayatımızın arayüzüne. Ana sayfa yüzünde uçurtma uçurduğumuz anın resmi. Lise yıllarından bir kaçamak anı. İlk aşkla yaşanan ilk hüzün. Ara sekmelerde içimizi titreten, yüzümüzü tebessüme eten en güzel kişilerle olan anıların portresi. Ya da, keş, ya da keşke geçmişe resetleyebilseydik kendimizi. Ve temamız istediğimiz an olsaydı. Keşke. Değerli Radyo Havan dinleyici bu sezonki programımızın sonuna geldik. Umarım yeni sezonda sizlerle tekrar bu platformda buluşuruz. Her ne kadar dikkat ettiysek de programlarımızda, sürç insan ettiysek affola. Bu yaz kendinize iyi bakın, güzel bir tatil geçirin ve Eylül ayına bomba gibi güçlenerek, güzelleşerek ve bu yaz az önceki dizelerimde söylediğim gibi. Umarım hepiniz istediğiniz, istediğiniz temayı arayüzünüze indirebilirsiniz. Bu yaz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın Lütfen görmem seni bir yerlerde. Karşıma çıkma. Konuşmayalım. Bakışmayalım. Ne olursun. Lütfen görmem seni bir yerlerde. Karşıma çıkma. Konuşmayalım. Bakışmayalım ne olursun Daha fazla tükenmeye takatim yok Kışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde kaçma çıkmak konuşmayalım bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Sanki aşkım. İnsan olamam Yiğit Ama daha fazla Seni Konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde Karşıma çıkın, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği sunar. Şifa niyetine